Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır Bunu böyle ilan edeceğim Arkandayız <gülüyor> <is. gülüyor> Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi? Aramızdaki dostluğun etkisi var evet Ama sadece ondan değil onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum. İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İkrime de bizimle olacak. Siz her adımı planlamışsınız. Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer. Ama burası harem bölgesi. Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir. ...burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez. Askerler, size emrediyorum... ...gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Öcümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün! O gece Bekiroğulları oğulları çadırlarına dalarak... ...savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı. 135. bölüm. Ertesi gün Mekke, Bekir oğullarının Huzalılara yaptığı saldırı haberiyle çalkalanıyordu. Harem sınırları dahilinde işlenen bu korkunç katliamın neticelerinin neler olabileceğini düşünmek herkesi korkutuyordu. Hele de Ebu Süfyan çılgına dönmüştü. Bunu nasıl yaparlar? Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız ha Huzaalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım. Tek suçlu onlar değilmiş. Ne biliyorsan derhal söyle. Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş. Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş Biz neden anlaşma yaptık Düşünen yok mu hiç Allah kahretsin Allah kahretsin Heh. Ne yapacağız Bilmiyorum Muhammed bunu yanımıza bırakmayacaktır Bu gece bir kabus gördüm Mekke'ye doğru oluk oluk kan akıyordu Demek buna işaretmiş Bu gidişle çok kan akar Doğru görmüşsün Bir çare bulmalıyım Evde dur ve kimseyle görüşme Anlaşıldı mı? Peki. Ortalıkta boşaya yayılmasın. Bir çözüm bulacağız elbet. Muhammed. Sana karşı olan nefretin bütün bedenimi sarsıyor. Ömrümün son yirmi yılı seninle mücadele etmekle geçti. Önce tüm kutsal bildiklerimizi... ...sonra babamı, amcamı ve kardeşimi elimden aldın. Senden intikam almak için ne yaptıysam olmadı... Bir tek Hamza'ya yandığını gördüğümde gönlüme su serpildi. O zaman benim yaşadığım acıyı sen de iliklerine kadar hissettin. Ve bir tek bu rahatlattı beni. Dağ gibi adamları devirdiğini gördüm. Koca çınarları köklerinden söktüğünü. Sana karşı ne zaman zafer kazansak ardından daha büyük bir kayıp yaşadık. Bakalım bu sefer başımıza ne çoraplar öreceksin. Basit bir meseleydin halbuki. Birkaç hamle de seni alt edebilirdik. Olmadı. İtiraf ediyorum ki elimize yüzümüze bulaştı. Ah Muhammed. Kureyş'e yaptıklarını kimse unutmayacak. Ebu Süfyan derhal Kureyş eşrafını toplantıya çağırdı ve onlara şöyle dedi. Olanları duydunuz. Bu işten haberim olmadığını biliyorsunuz. Bunun sorumluluğu benim üzerime yüklenemez. Bu meseleyi ne bana danıştınız ne de onayımı aldınız. Yaptıklarınızın gizli kalacağını ya da Muhammed'in olan biten karşısında sessiz kalacağını mı sandınız? Şimdi bize savaş açsa yeridir. Bu pisliği başımıza siz açtınız ama yine de temizlemek bana düşüyor. Huza Muhammed'le konuşmadan önce ona gidip anlaşmayı yenilemeye çalışacağım. Muhammed'in gazabından iki şekilde kurtulabiliriz. Neymiş onlar? Ya öldürülenlerin kan bedelini ödeyeceğiz, ya aramızda anlaşmayı bozanlarla ittifak ilişkimizi keseceğiz. Ya da Muhammed'le savaşmayı göze alacağız. Bekir oğulları ilişkiyi keselim en mantıklısı bu. Öyle diyorsun ama bizim aramızdan da baskına katılanlar olmuş. Bekir oğulları ile irtibatı kesmek bir işe yaramayacaktır. Üstelik onların arasında akrabalarımız var. Akrabalarımızı Muhammed'e mi teslim edeceğiz? Akrabalarınız bizim fikrimizi sormuşlar mı bu işi yaparken? Sormadın sormadın. Tamam sakin olun. O zaman Muhammed'le savaşacağız. Evet. Muhammed bu sefer çok olur. daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip <gülüyor> Bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim Bu gerçek Bir gerçeğe insanları inandırabilmek için ne kadar çile çekeceğim İçimizden bazı beyinsiz her yüzünden ne hallere düştük Dediğin gibi olsun Ebu Sufyan. Başka bir çıkış yolu göremiyoruz Evet isabetli Git ve Muhammed'le görüş Bu işten haberimiz yoktu de Olanları inkar et İlahlarınıza kurbanlar adayın Dualar edin de şu işten sıyrılalım Katliamın üçüncü gününde Huzalılardan kırk kişilik bir grup Medine'ye geldi Mescide girdiklerinde Peygamberimizin sabah namazını yeni kıldırmış Olduğunu gördüler Amr bin Salim Peygamberimizin başucuna kadar gelip durdu ve duasını bitirmesini bekledi. Sonra şöyle dedi. Bizim atalarımızla senin atan arasındaki ittifakı hatırlatarak Allah'ın yardımını diliyorum. Sizinle ilk müttefik olduğumuzda biz sizin babanız gibiydik. Siz de bizim oğlumuz gibi. Senden desteğimizi hiç esirgemedik ve Müslüman olduk. Sen de Allah'ın yardımıyla bize destek ol. Allah'ın kullarını çağır, imdadımıza yetişsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü'nün bulunduğu bir topluma yapılan zulüm karşılıksız kalmaz. Kureşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Bizi gafil avladılar. İnsanlarımızı kılıçtan geçirdiler. Bunu yapan bir avuç eşkıya idi. Silahlanıp erkek gibi karşımıza çıkmaya güçleri yetmezdi. Senin bu işten haberdar olmayacağını Bizim de bunun nereden geldiğini anlamayacağımızı sandılar. Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler. Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Kimlerin bu baskına katılmış olduğunu sordu. Bekir oğullarından nüfaseliler. Başlarında da nefel bin Muaviye vardı. Kureşlilerden bir grupta onlara yardımcı olmuş. Hatta bazıları içlerine karışmıştı. Peygamberimiz ridasını toplayarak ayağa kalktı ve ''Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki kendimi ve ailemi nasıl koruyorsam huzağlıları da öyle koruyacağım. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin.'' dedi. Asabı ı kiram peygamberimizin bu kadar öfkeli olduğunu görmemişlerdi. Evine doğru ilerlerken eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin sözünü tekrar ediyordu. Bir müddet sonra katibini çağırarak Kureyşlilere bir mektup yazdırdı. Mektupta ya öldürülenlerin diyetlerini ödemelerini ya da nüfase oğullarıyla aralarındaki antlaşmayı feshetmelerini istiyordu. Aksi takdirde onlara savaş açacaktı. Bu teklifi kabul etmek demek Kureyş'in ciddi şekilde mal kaybetmesi demekti. Dolayısıyla teklife yanaşmadılar Ebu Süfyan zaten arayı bulmak üzere Medine'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu Bu girişimin aradaki sorunu çözeceğini ümid ediyordu Peygamberimiz Amr bin Salim ve diğer huza temsilcileriyle görüştüğünden beri Bir takım hazırlıklar yapıyor ama bu hazırlıkların ne anlama geldiğini en yakınları bile anlayamıyordu Hazreti Ebubekir kızının yanına geldiği bir sırada peygamberimizin bir planı olduğunu fark etmiş, amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Olup bitenden haberi yoktu. Kızım, seni telaşlı görüyorum. Bir hazırlık içindesin. Ah. Hayırdır? Bir sefer mi var? Vallahi bilmiyorum babacığım. Allah Allah. Resulullah bir sefer yapılmasına karar verseydi bize hazırlanmamızı bildirirdi. Bilmiyorum. Belki Süleymoğulları'na, belki Sakife, belki de Hevazin'e gidecektir. Ben sadece onun emirlerini yerine getiriyorum. Ne yapmayı hedeflediğini bilmiyorum. Bir müddet sonra peygamberimiz çıkageldi. Ya Resulallah, anlaşılan bir sefer hazırlığınız var. Nereye gideceğiz? da Necde mi? Hazreti Ebu Bekir tahmininde yanılmıştı. Cevabından korkarak son bir tahminde bulundu. Yoksa Kureyş'e mi? Rasulullah evet cevabını verince Hazreti Ebubekir şaşırdı. Onlarla senin aranda bir anlaşma yok muydu? Peygamberimiz Ebubekir'in sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Onların huzalılardan Kabe oğullarına yaptıklarını duymadın mı? Peygamberimiz kararlıydı. Kureyş yaptığının bedelini ödeyecekti. Fakat şimdilik bu hazırlık kimseye duyurulmayacaktı. Ebu Süfyan Medine'ye geldiğinde önce kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti. İnsan babasını böyle mi karşılar? Ne zamandır görüşmüyoruz. Seni böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Gel buyur içeri. Eh, küçük kızım nihayet beni davet edebildi. Eh, yorulmuşum şu mindere oturayım da seninle konuşalım biraz. Hayır, hayır. Oraya oturamazsın. Neden? Mindere mi kıyamadın, beni mi oraya yakıştıramadın? Orası Resulullah'ın yeridir. Oraya bir müşriğin oturmasına izin veremem. Duyduklarıma inanamıyorum. Bir minderi benden, babandan mı esirgiyorsun? Sen müşriksin. Üstelik peygamberimize düşmanlıkta direnen birisin. Kusura bakma ama seni oraya oturtamam. Yazıklar olsun. Evimden çıktın çıkalı ne kadar değişmişsin. Huyun suyun değişmiş. Sana bir kötülük isabet etmiş. Vah benim kızım. Bana kötülük falan isabet ettiği yok. Aksine her türlü hayra erdim. Yaşadıklarımızı unuttun mu yoksa? Yıllar önce bize doğru olana inandığımız için akıl almaz işkenceler yaptınız. Kimimizi öldürdünüz kimimizin mallarına el koydunuz. Ben senin öz kızın iki defa hicret etmek zorunda kaldım. Hem de hiç bilmediğim Habeş diyarına Sonra Allah bize lütfetti de Medine halkı bize kucak açtı Şükürler olsun ki sizin tasallutunuzdan kurtulduk Şimdi kalkmış bana vefadan bahsediyorsun Aramızdaki ilişkiyi siz bu hale getirdiniz Resulullah hiçbir zaman size karşı kaba davranmadı Ama siz elinizden geleni ardınıza koymadınız <gülüyor> Baba ben yıllar önce senin küçük kızın olarak yanından ayrıldığımda saçların simsiyahdı. Şimdi bak saçın sakalın ağarmış. Ömrünü Allah'ın Resulüne muhalefet etmekle geçirdi. Yazık değil mi? Kureyş'in efendisi Ebu Süfyan nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır? Demek kendi kızımdan bunları da duyacaktım. Benim atalarımın dininden vazgeçeceğimi nasıl düşünürsün? Ne günlere kaldık? Babalar kızlarından nasihat dinliyor Ah baba ah Keşke kulaklarını tıkamasa Keşke bu kadar inat etmesem Er geç bu hakikati kabul edeceksin Allah'ım onu hidayete erdir Ömrünü şirkle heba etmesine izin verme Kızı Ümmü Habibe'nin yanından ayrılan Ebu Süfyan, soluğu peygamberimizin mescidinde aldı. Muhammed, Mekke'den seni görmek için geldim. Ben Hudeybiye'de bulunamamıştım. O anlaşmayı yenileyelim. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirelim. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a, sen sadece bunun için mi geldin diye sordu. Ebu Süfyan, evet diye cevap verince, ''Biz size verdiğimiz söze sadığız, yoksa siz değil misiniz?'' diye sordu. ''Allah korusun, öyle bir şey olmadı.'' ''Olamaz, biz anlaşma şartlarına uygun davranıyoruz, ona aykırı bir harekette bulunmayız.'' Peygamberimiz de ''Biz de anlaşmaya sadığız, ona aykırı bir şey yapmayız.'' diye mukabelede bulundu. Ebu Süfyan yeni bir anlaşmayla kendini güvenceye almak istiyordu. ''Gel sözümüzü yenileyelim.'' Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'te aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı. Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun? Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.